Kardeşlerim, Muazzez Müminler Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak namazı bize anlatırken, ifade buyururken Namaz değiştirendir diye bildiriyor Namaz sizi alır bir alemden başka bir aleme taşır Bir zevkten başka bir zevke kanatlanırsınız namazda Sabah ve ikindi vakitlerinde melekler gelir. Onlar nöbel değiştirirken alırlar müminlerin eczirlerini. Onları kainatın sahibine ulaştırırlar. Amelleriniz yeryüzünden semaya doğru yükselirken onlarla birlikte namaz kılan ruhlarınızla yücelir. Namaz bir halden başka bir hale taşır Müslümanı. Hazreti Şuayb Aleyhisselam, Cenab-ı Hak, Peygamber olarak Medyen'e gönderir. Medyen sokaklarında Hazreti Şuayb Aleyhisselam dolaşıyor. Onların ticari hayatına, ailelerine, onların içtimai dünyalarına müdahale ediyor. Böyle olmaz diyor, bu ticaret böyle gitmez diyor, Allah'a dönün, ona kul olun, bu çağrıda bulunuyor. Medyen halkında bir hayret hali. Bizim içimizde doğmuş, medyende büyümüş. Tanırdık, bilirdik, güvenirdik. Şimdi tarihimizin, kültürümüzün, örfümüzün, adetimizin düşmanı oldu şu ayı. Onu bu hale getiren nedir diye araştırmaya başlarlar. En son görürler ki, Hazreti Sözlerimiz Allah'ın bize verdiği sözlerdir. Allah'ın bize verdiği sözlerdir. Allah'ın bize verdiği sözlerdir. Allah'ın bize verdiği sözlerdir. Allah'ın bize verdiği sözlerdir. Allah'ın mal verdiği sözlerdir. Allah'ın bize değiştirir bir halden başka bir hale götürür. Mekke ashab-ı kiram Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyorlar. Bilal Habeşi'nin boynuna kemel takmış süründürmüşler. <gülüyor> Göğsünün üzerine taş koymuşlar. Habab bin Ereti acese atmışlar. Onların iltica Müslümanın silahı to, tam uçaksa. değişecek. Onlarla direneceksiniz. Ümmetin dirilişi namazla olacak, kelam-ı kadimle olacak. Okudular ve değiştiler. Öyle değiştiler ki İmam Müslim rivayet ediyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselamın hasabı namaza o kadar Kemel meryedo,leyinşi bene rujleyimi,hatta yürüyeceğim. O kadar hasta yürümeyen, mecali yok Allah Resulü Aleyhisselamın ashabı. Ama bu halde iki kişi arıyorlar. Gelse iki kişi de şu kollara giris girseler, o halde namaza gitsek de Müslümanlarla birlikte saf olsak namazı bunu eda etsek ifa etsek, o halde geliyorlar. onları, o taşımadıkları kendilerini taşımayan ayaklarıyla camiye sevk ediliyor. Onlar değiştiler kardeşlerim. Peki bizler namaz kılıyoruz. Hani ezanla geliyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Rücuda, secdede Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğümüz zikrediyoruz. Kur'an-ı Hakim terha an fahşâi vel münker. Namaz fuhşiyatta Kötülükten, gıybetten, dedikodudan, zinadan alı koru der. Şu kadar insan geliyoruz, namaz kılıyoruz. Peki neden evler, neden çarşılar, neden pazarlar namaza göre değişmez? Kardeşlerim, hadiseyi şu örnek çerçevesinde düşünün. Bir adam, bir deli bir kemiğ haline gelmiş. Aç bu adam, doktorlara ona besin maddeleri veriyorlar, şunları ye diyorlar alıyor ağzına, mide dışarıya çıkarıyor bu adam ne kadar gıdalar alırsa alsın öğün boyu hep bir deli bir kemik kalacak namaz Allahu Ekber demek senden başka o talide güç tanımıyorum ya Rab sana geldim senin huzuruna senin için rükü veriyor, senin için başımı seydeye koyuyorum Allahım diyorsunuz. O safta duruyorsunuz, sağ selam, sola selam veriyorsunuz. Bu kardeşlerimle birlikte biz bir vücudun azağı gibiyiz. Onların selameti için de terleyecek, koşacak yarab, buna söz veriyoruz. Eğer onun gereğini yapmazsa işte o zaman çıkaran, şu kadar yemesine rağmen bir deli bir kemik kalmaya devam eden adam gibi oluruz. Namaz kalbimize, namaz dimağımıza gelmeli. Şimdi اَطْرُ مَا اُوْحِي لَا ayetini Ruhul maani tefsirinde algısı izah ederken Peygamber Aleyhisselam'ın torunundan şöyle bir rivayet nakleder ona gelip diyorlar ki namaz bizi değiştiriyor mu? acaba namazımızı Cenab-ı kabul ediyor mu? bunun dünyada öğrenmeye yarayacak bir işareti var mıydı? <gülüyor> Câfiri Sadık onlara der ki men arada en yuhibber kubilent tisselâtu evlem tukbel fel yendur helmen'a salatu al fahşai vel munker eğer namazınızın kabul olduğuna inanmak istiyorsanız reddedilip yoksa makbul olduğu arasında tereddütleriniz var merak ediyorsanız o zaman hayatınıza bakacaksınız namaz sizi ne kadar değiştirdi namaz bu şiyattan yalan konuşmaktan aldatmaktan bizi alıp da Hazreti Muhammed'in onun hasabını Ne kadar kardeşlerinizin derdiyle meşgul olabiliyorsunuz. Eğer bütün bunlardan men ediyor kardeşlerinin derdiyle sizi hem hal olmaya serk ediyorsa bir duygu anlayın ki namazınız Salahaddin Eyyubi Hazretleri saflarda sizin gibi oturuyor, imamın dikkatini çekiyor. Bir gün hutbe okurken diyor ki Sultan neden gülmüyorsun yüzün hep hasır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği Beyt-i Maktis işgal altındayken Salahaddin Eyyubi gülerse Allah Azze ve Celle'ye bunun hesabını nasıl verebilir şimdi işteki mi aynı yerde mi duruyoruz? Ajanslara baktım yine dün gece. Yine dinleşkin sokaklarında anneler, sokaklarda yatan cansız yavrularının cansız bedenleri üzerine kapanmışlar. Yine Almanlar şam sokaklarında yazilden, Muhammedlerin tabutlarını taşıyorlar. Yine. bir buçuk milyar namaz kılıyor, Kur'an okuyoruz. Ama o acıları yüreğimizde misafir edemiyoruz, hissedemiyoruz. Biz duyamıyoruz ey Muhammed. Ey Hımslar ve Biz duyamıyoruz fakat gökyüzünden Şam'ın Fatihi Hazreti Halid bin Velid sizi selamlıyor. Sizin gibi Mekke'yi Mükerreme'de Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı da muzdarip olmuş. Onları da zorlamışlardı, şimdi sizi zorluyorlar. O zalimin askerleri yere onun resimlerini sermişler. Sizi onun üzerine kapanmışlar. sana diyor ki Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı namaz nasıl değiştirdiyse o kıldığımız namazlar bizi de değiştirsin. Gelin Hazreti Cebrail'in Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a öğrettiği namazı kılalım, onun gibi kılalım.